Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmu'in. Amma vahti. Ulumul Kur'an derslerimize devam ediyoruz. Bugün yeni bir konuya başladık. Kitabımızın üçüncü bölümüne başlayacağız. Al-Aqdu veya Al-Aqdu'l-Thalis. Üçüncü bölüm. Ma yerci'u ilel-edaih. Kur'an-ı Kerim'in okunurken, eda edilirken, nasıl eda edileceğine dair buna dönen konular. وَهِيَّ سِتَّةُ اَنْوَاعٍ Bu da altı kısımdır. Yani bizim kitabımızın veya ulumul Kur'an'ın Kur'an okunurken nelere dikkat edilmelidir konusuyla ilgili altı meseleyle ilgileniyor. النَوْعُ الْاوَّلُ وَالنَّوْعُ الْثَانِ Bu altısının birincisi ve ikincisi. اَلْوَقْفُ <gülüyor> وَالْاِبْتِدَاءُ Başlama ve durmanın nasıl olacağına dair olan konudur demiş. Şimdi bu görmüş olduğumuz başlıkla ilgili olaraktan aslında ma yerji'u ile eda edai bütün tecvidi kapsar bu. Yani ulumul Kur'an'ın zaten dallarından bir tanesi de tecviddir. Hatta e, niye? Çünkü Kur'an nasıl eda edilecek? Harfler nasıl okunacak? Yani mufakak olan harfler Şişirilerek, kalınlaştırılarak okunan harfler hangisidir? E, murakkak olan, inceltilen harfler hangisidir? E, gibi tecvidin bütün konuları buna dahildir. Lakin, Ulumul Kur'ancılar tecvidi bir ilim olarak baştan sona e, Ulumul Kur'an'da incelemiyorlar. Ne yapıyorlar peki? Tecvitten olup da Kur'an'ın manasına etki eden, yani doğru yapılmasının ve yanlış yapılmasının Kur'an'ın anlamlarını değiştirdiği konuları Tecvi, şeyin içerisinde ulumul kur'anın içerisinde e, zikrediyorlar. Bütün bir şey değil. Bütün bir e, tecvidi ulumul kur'ancılar zikretmiyorlar. Demek ki tecvidin asıl meselelerinden olup da e, ulumul kur'ancıları da Kur'an'ın manasına etki ettiğinden dolayı ilgilendiren konulardan bir tanesi hangisidir? El vakfu ve ibtida. Nerede duracağımız, nasıl duracağımız ve başladığımız zaman bir kelimeye Kur'an-ı Kerim'de nasıl başlayacağımızla alakalıdır. Peki bunun manaya etkisi nedir? Bu Kur'an'la alakalı değildir. Bu Arap lugatıyla alakalı bir meseledir. Yani daha Kur'an-ı Kerim inmeden önce de Araplar konuşurken manaya etkinin yollarından bir tanesi de nerede kelimeyi kesip nasıl başladıklarıyla alakalıydı. Mesela Ebubekir radıyallahu anh döneminde bir tane bedevi pazarda mal satıyor. Ebubekir radıyallahu radiyallahu anh da ona geliyor diyor ki اَتَبِعُوا هَذَا الْمَتَعُ Şu arz ettiğin ürünleri, malları satıyor musun? O da diyor ki, لا وَيَرْحَمُكَ Hayır, Allah sana rahmet etsin diyor. Lakin söylerken bir işte nomada nasıl söylemesi lazım? La virgül, وَيَرْحَمُكَ Allah demesi lazım. Bedevi ne yapıyor? لا وَيَرْحَمُكَ اللّٰهُ diyor. Yani sanki Allah sana merhamet etmesin gibi bir anlam çıkıyor. Ebu Bekir radıyallahu diyor ki: "Eme tuhsinu en taqula la ve yerhamukallah?" Yani böyle diyemiyor musun "La ve Allah sana rahmet etsin." desen daha doğru olur diyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'e tatbik ettiğimiz zaman da eee aynısının olduğunu görüyoruz. Yani duruşun ve e, başlangıcın mana üzerinde etkisi olduğunu görüyoruz. Mesela Mümtahine Suresi'nde Allah Teâlâ diyor ki: "Yuhricunar rasule ve iyyakum" tuminillahi Rabbikum yokcununa rassu o kafirler Rasulü beldesinden çıkarırlar ve İkumsiz de çıkarırlar niye en tuminillahi Rabbikum Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğinizden dolayı doğru mu şimdi ayeti şöyle okuduğumu düşünün yokhcunnar rasul ve kum dedim ya da yokhrecunnar rasul iyi kumhi Rabbikum sakın Rabbiniz olan Allah'a iman etmeyin olur anlamı doğru mu ve iyi kum aman ha sakının en tumin Rabbikum Rabbinize iman etmeyi bak nerede durduğuma göre anlam mı yokrecunnar rasulva kum desem sorun yok sizi ve rasulü beldelerden çıkarırlar ama yokrecunnar rasul desem dursam geriden almadan başlasam şimdi ve iya kum an teeminu Rabbikum desem amana Allah'a iman etmeyin. Anlam değişiyor. veya mesela Nisa suresinde Allah azze ve Celle diyor ayet kelimede la takrabu salate ve entum sukara ben bunu şöyle okusam la takrabu salah dursam sonra ve entum sukara iki tane cürmü beraber işledim yani hem namaz kılmayın dedim hem de sahabeye hakaret ettim, siz sarhoşsunuz dedim. Yani daha haber yaptım, siz sarhoşsunuz dedim. Doğru mu? Ama birleştirerek okuduğum zaman, arada durmadığım zaman anlam doğru bir anlam olaraktan çıkıyor. Demek ki nerede durduğumuz, nasıl durduğumuz ve nereden başladığımız konusu anlam üzerinde çok ciddi etkisi olan şeylerden bir tanesi, konulardan bir tanesi. Mesela yine bir örnek verelim buna. Fatır suresinden 6. ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle diyor ki, والذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير Kafir olanlara şiddet bir çetin bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenlere bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Şimdi şöyle okuduğumu düşün ayet kelimesi. والذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا Durdum. Ne oldu? kafirlere ve iman edenlere şiddet verici bir azap vardır. Olmuş oldu. Doğru mu? Ya burada hiç durmayacağım. Ya ayet Kelime'nin sonuna kadar ayet Kelime'yi devam ettireceğim. Veya mecburiyetten durmuşsam mutlaka geriden alıp anlamı tekrardan tamamlamam gerekiyor. Onun için vakf ve iptida meselesi direkt şeye etki ediyor. Bizim metnimiz önce iptida meselesinden başladı. Yani okunurken Kur'an-ı Kerim nasıl okunur, nasıl başlanır ona başladı ve 66. Beyt'te de e bunun hükmünü bize anlatmış oldu. Biz metni okumadan önce iptida tecud ilminde başlama meselesi tecud ilminde iki kısmı ayrılıyor. Biri ihtibari olan iptida biri de ihtiyari olan iptida. İhtibari ne demek? İhtibara kelimesinden geliyor. Bir hocanın öğrencisini sınav yaparken onu Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden Başlatması. Yani mesela diyelim ki ezber veriyor. Ezberinin ne kadar kuvvetli olduğunu anlamak için şuradan oku diyor. Buradan oku diyor. Bu serbestlik vardır burada. Çünkü bu tecvid ilminin konusu değildir. Hoca istediği yerden başlatır, istediği yerden durdurur. Burada gaya anlam değil. Burada gaya öğrencinin Kur'an-ı Kerim'in hafızda mütemekkin olup olmadığını anlamaktır. Ne ulumul Kur'an'ın ne de tecvidin konusu bu, bu başlama şekli değildir. Bir de ihtiyarı vardır. Yani insanın Kur'an-ı Kerim okurken kendi tercihi, kendi ihtiyarıyla herhangi bir yerden başlaması vardır. Tecvidin ve ulumul Kur'an'ın ilgilenmiş olduğu iptida bu iptidadır. Bu iptida üç kısma ayrılır. Yani sen Kur'an-ı Kerim okurken kendi tercihine göre bir yerden başlaman üç kısma ayrılır. İptida'u <gülüyor> tam, tam olan iptida. İptida'u kafi kâfi olan, iptida yeterli olan iptida. Bir de iptida'u <gülüyor> hasen, bir de güzel olan, Hasen olan iptida diye üç kısma ayrılır. İptida. İptida uttam ne demektir? Kişinin Kur'an okuyacağı zaman başladığı yerin öncesiyle ne lafız cihetiyle ne de mana cihetiyle hiçbir bağlantısının olmaması demektir. Yani müstakil müstakil başlangıçlar demek. Ne demek? Ne öncesiyle ne lafız yönünden ne de mana yönünden. Lafızdan kastettiğimiz ne? Lafızdan kastettiğimiz İ'râb. Yani daha senin başladığın cümlenin amili bir önceki ayette kalmış. Bu ayet üzerinde amel ediyor. Arada bir iğrab bağlantısı var. Bu da olmayacak. Mana yönünden de ayet manası devam etmeyecek. Mesela yakın zamanda tefsir dersinde görmüş olduğumuz şeyden örnek vereyim ki konu daha iyi anlaşılsın. Talut-Çalut kısası üzerine örnek verelim mesela. Benim Kur'an-ı Kerim okurken Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elem tara ila el melaimin bani Israil diye başlamam ne olur? u tam olur. Niye? Çünkü ne öncesiyle lafız yönüyle bir alakası kalmış, i'rab e yönüyle ne bir alakası kalmış, ne de racih olan mana yönünden bir alakası kalmış. Hani zorlama ayetler arasında münasebet kurulabilir ama bu ayet bir önceki ayetin devamı değil mana, mana ile. O zaman bütün kısaların başlangıçları, sure bitişleri ve sure bitişlerinden sonra yeni başlayan yeni başlayan yerler bunlar hepsi müstakildir. Tam İbtidadır. Mesela Kur'an okuyan birinin e, diyelim ki Abakara suresine başladı. Min Müminleri anlatan yeri okudu. 5-6 tane ayeti bitirdi. Başka bir zaman başlayacağı zaman dedi ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا نَا اِعْرَبْ yönünden neden mana yönünden öncesiyle bir alakası yok. Müminler bitti, kafirlere başladı. Arap yönünden de alakası yok. Buna ne diyoruz? Buna iptidâ-u tam diyoruz. İkinci iptidâ nedir peki? ibtidaul kafi yani yeterli yeterli olan ibtidadır. O nedir? Öncesiyle eee irap yönünden alakası yoktur. Fakat mana devam eder. Yani bir önceki ayetlerin şu an başlayacağımız ayet üzerinde şey yoktur normalde. İrab yönünden bir alakası yoktur ama mana devam ediyor. Yani okuduğumuz ayet bir önceki ayet kelimeden manayla alasına alakalı. Ne gibi mesela Ena Talut'un çarit kıssasına örnek verecek olursak ikinci ayetten başlasam. Kalalahum nebiyuhum inna Allah kad ba'at lekum Talut melik dediğimde mesela i'rab ee, yönünden bir alaka var mı? Kalalahum ne? Yok. Ama e, mana yönünden var. Çünkü bu konu müstakil bir konu değil. Bir önceki konuya e, bağlı olan bir şey, bağlı olan bir konu. Peki üçüncüsü ne? İbtidau hasen. İbtidau hasen de okumuş olduğumuz ayet kelimenin mana yönünden tamamlanmış olması lakin Arap yönünden henüz tamamlanmış olmamasıdır. Yani önceki ayet şey istiyor kendine. Daha bir takım ma'muller istiyor. Şey yönünden devam ediyor Arap yönünden. Fakat mana tamamlanmış. Mesela Bakara suresinde gördüğümüz ayet-i var vardı ya كَذَلِكَ يُبَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَةِ Tetefekkerun تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا Şimdi Allah size ayetlerini açıklar ki Umulur ki tefekkür edersiniz. Mana tamamlandı mı? Tamamlandı. فِي ve âhire, Bu car-u mecrur. car, car mutlaka taalluk etmesi gereken bir yer var. Nereye taalluk ediyor bu car-u Bi Bir önceki ayete taalluk, taalluk ediyor. Bak burada şey devam ediyor. Normalde burada durmak caiz değil. Normalde. Burada durmak caiz değil. Ancak ayet sonlarına denk gelirse ayet sonlarındaki duraklar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okunuşundan alındığından dolayı orada durulabilir ama bu normal bir ayet kelimenin içinde olsaydı sen burada durup buradan başlayamazdın lakin ayet sonu olduğu için durabilirsin ve innakum letamurruna alehim musbihin ve billeyl ve innakum alehim musbihin siz sabah onlara uğrarsınız ayetin sonu bitti ve <gülüyor> gece de uğrarsınız bu peygamberimizin kıraati ve duruş burada olmasaydı normalde bir karib bunu okurken burada durup burada başlayamazdı. Çünkü henüz ne tamamlanmadı burada? Henüz arap tamamlanmadı. Cümle tam e, tam bir cümle değil burada. Çünkü وَبِلَّيْا الْجَارُ مَجُّرُ O da temurrûne'ye e, şey ediyor, e, tahalluk ediyor. Öncesiyle şey var, öncesiyle alakası var. Bizim kitabımız vakfın ve iptidanın bu kısımlarıyla çok ilgilenmedi. Sadece tecuhte iptidat dediklerinden neyi kastediyorlar? Onu anlayalım diye biz bu mukaddimeyi yaptık. Ne ile ilgilendiği peki? Hemze ile başlanıldığı zaman nasıl başlanır? Hemze okunur mu? Hemze okunmaz mı? Bu konuya e bu konuyu sadece ele aldı. Dedi ki: "Vel ibtida bi hemzi vaslin kad fasha ve hukmuhu indahum kematasha." "Vel ibtida bi hemzi vaslin kad fasha ve hukmuhu indahum kematasha." iptide başlamak kelime cümleye başlamak bir hemzivaslin vasıl hemzesi ile başlamak katfeşa yayılmıştır yani çoktur çok fazla vardır Ve muhu onun hükmü en dehum onların yanında Arapların yanında Kemeteşe senin dilediğin gibidir diyor Tabi bu vahuk mu dehum Kemeteşe Racı olan bu bir öncesini değil bir sonrasını açıklayacak bir sonraki beyti okurken onu söyleyeceğim ee, inşallah. ne dedi ve ilipti da bi hemze şimdi hemze arap lügatında iki kısma ayrılıyor. Daha elif arap lügatında iki kısma ayrılıyor. Birincisi <gülüyor> elif uleyne. Elif uleyne ne demektir? Harekesi olmayan elif demektir. Elif uleyne harekesi olmayan elif demektir. Bu genelde ya vavdan dönmüştür ya da ya'dan elife dönmüştür. Kelimelerin ortasında ve sonunda bulunur. Kale, ba'a, rame, gaza gibi olanlar. Buna ne diyoruz? Elifu lehine diyoruz. Bir de elifu yabise vardır. Elifu yabise ise harekesi olan eliftir. Başta ortada sonunda gelebilir. Eheze, se'ele, mele'e gibi. Yani hem başta hem ortadakine hem de sondakine örnek vermiş olduk. İşte bu ulumul Kur'an'ın veya tecvidin ilgilendiği bunlardan hangisidir? Harekeli olup da Kelimenin başında bulunan, kelimenin başında bulunan eliftir. Harekeli olacak ve kelimenin başında bulunacak. Peki soru, niye tecvid ve ulumul Kur'an bununla ilgilenmiş? Çünkü bu harekeli elif de kendi arasında iki kısmı ayrılıyor. Hemze-i vasıl bir de hemze-i kat'a diye iki kısmı ayrılıyor. Hemze-i vasıl ne demektir hemze-i vasıl? Hemze-i vasıl sen kelimenin başında onu okursan yani öncesinde başka bir kelime olmadan direkt o kelimeyle başlarsan harfi de harekesini de okuyorsun. Lakin öncesine başka bir kelime koyarsan, iki kelimeyi bitişirsen hem hemzeyi hem de harekesini ıskat ediyorsun. Resimde görünüyor yazıda ama nutukta sen onu okumuyorsun. Buna ne diyorlar? Hemzeyi vasıl diyorlar. Hemzeyi kat'a ne demek peki? Hemzeyi kat'a ister e, o kelimeden başla. İster öncesine başka bir kelime koy. O kelimeyle bu kelimeyi beraber birleştir. Her halükarda sen bunu okuyorsun. Peki hangi kelimelerin başındaki hemze, hemze-i vasıldır? Hangisi hemze-i katadır? Hemze-i öğrendikten sonra hemze-i dışında kalan bütün hemzeler hemze-i katadır. Hemze-i vasıl isimlerde olur, fiillerde olur, bir de harflerde harflerde olur. İsimlerde ne gibi mesela? ismun İbnun, İbnetun, İmri'un. İmra'atun, İsnani, İsnetani, Eymunun, Eymenetun gibi isimlerin başındaki elif hemze-i vasıldır. Mesela fiillerde nerede olur hemze-i vasıl? Ee, humasilerde, İnfe'ale, İft'e'ale ve benzerilerin başındaki hemze. Sülasilerde, Akaza ve benzeri. Bunların emirlerinde daha keza böyle olur. Bir de südasilerde, südasi işte istahfara, istef'ale vesaire bir de bunlarda olur. Harflerden nerede olur peki? El. el diye okuduğumuz, ellezi mesela başındaki el gibi. Bunlar hemzeyi nedirler? Bunlar hemzeyi vasıldırlar. Bunların dışında kalanlar hemzeyi katadırlar. O zaman bu zikretmiş olduğum isimler, fiiller ve harf olanlar bir cümlede karşımıza gelirse, <gülüyor> özür dilerim, eğer biz bunlardan başlıyorsak başındaki hemzeyi okuyacağız. Lakin bunların öncesinde bir kelime zikretmişsek o zaman ne yapmıyoruz? Bunların şey yapmıyoruz. Bunları okumuyoruz. Mesela <gülüyor> isim kelimesi değil mi? İsmun diye okuyoruz. Ama başına bi getirdiğimizde Bismillahirrahmanirrahim ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hemzeyi düşürüyoruz mesela. Veya diyelim ki İbn kelimesi mesela. Nasıl okuyoruz İbn kelimesini? İbnun diye okuyoruz. Mesela İbnu Abbas'in diyoruz. Ama başına şey getirsek Abdullah ibni Abbas diyoruz. Orayı götürüyoruz. İmra'atun diyoruz. Başına getirsek Kâletimra'atul azizi diyoruz mesela. Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi. Fiillerde de böyle. Mesela e, Sülasilerin emirleri. İhdine el müstakim diyoruz. Buradan başlarsak İhdine, elifi okuyoruz hemzeyi. Ama öncesiyle birleştirirsek İya kana abudu ve İya kana estágin, uh din aslata müstaqim başınıza ki hemzey düşürüyoruz. Alzine amanu ve amilu salihati okuyoruz ama wow getirsek, ve alzine amanu ve amilu salihati diyoruz düşürüyoruz. Bunlar da diyorlar ki işte bunu Ölü Kur'an'ı Kerim okuyana öğretmeye çalışıyorlar. Diyorlar hemzeyi vasıl ile Kur'an'ı kelime başlıyorsan eğer öncesiyle birleştirirsen okuma öncesiyle birleştirmezsen müstakil olarak okursan o zaman ne yapabilirsin o harfi okuyabilirsin diyorlar. Vel ibtida bi hamzi vaslin kad fasha ve hukmuhu 'indihum kema kema dedi. Şimdi bunu bitirdi vakf meselesine geçti. Vakf meselesi nasıl durulur? Vakf meselesinde ulumul Kur'an'ın ilgilendiği iki tane konu var. Bir, nerelerde durulabilir? İki, durulduğu zaman nasıl durulur? Yani ses olarak Nasıl durulur? Bu duruş nasıl eda edilir? ölüm -ül Kur'an bu ikisiyle ilgileniyordu az de <gülüyor> Dedi ki 67. Beyt Min kubhin min qubhin <coughs> <existen stalls borrow> taS, min qubhin au min husnin au tamami al-maqam al-maqam tane şey var min bu min mini bayaniye yani dede ya hükmü عندهم كما تشاء bunun hükmü senin dilediğin gibidir bu bir sonraki beyti şey yapıyor dedi yani vakfın hükümleri min beyan ediyor şimdi min qubhin kabih vakfı vakf kabih kötü çirkin duruş au min husnin veya ya hasan vakfı hasan güzel duruş au tamamı vakfı tam yani tam olan vakfa au iktifa vakfı kafi yani iktifa diye yazmış buraya بِحَسَبِ الْمَقَامِ Makamın durumuna göre, yani durduğun yer, durduğun makama göre, anlama göre çeşitlenir. Dört tane kısmı vardır. kubuh, husun, tamam. Şimdi bu e, vakfeler, Arap e, Kur'an-ı Kerim okurken yapmış olduğumuz vakfeler, e, tecvitçiler bunları kısımlara ayırmışlar. Demişler ki vakıf, yani durmak, ya ittiraridir, birinci kısmı, ittirarî. Ne demek ittirarı? Kişinin nefesi yetmediğinden dolayı yani zorunlu duruş dediğimiz duruş. Kişinin nefesi yetmediğinden dolayı ya da kişinin öksürmesinden bir arızi durum söz konusu olmasından dolayı Kur'an-ı Kerim kıraatini durdurmasıdır. Sonlandırmasıdır demişler. Buna ne diyorlar? Zorunlu duruş. Vakfu ittirarı diyorlar. Bizim konumuz bu mudur? Bizim konumuz bu değildir. Burada duran istediği yerde durur. Bir önceki manaya uygun olan yerden alır tekrardan tekrardan devam eder. İkincisi diyorlar vakfu ihtibaridir. Yani herhangi bir hocanın sınav yapma gayesiyle öğrenciye tamam burada dur deyip başka bir yerden devam ettirmesidir. Bu bizim konumuz mudur? Hayır bu bir zaruret olduğu için manadan çok talebenin ilim Kur'an-ı Kerim hafızındaki temkinine bakılır. 3 vakfı ihtiyaridir. Yani kişinin kendi rızasıyla Kur'an-ı Kerim okurken herhangi bir yerde durması meseledir. Tecvidin de, ulumul Kur'an'ın da ilgilendiği vakıf bu vakıftır. Yani vakfı ihtiyari olan vakıftır. Vakf-ı ihtiyari kaç kısma ayrılır? Dört kısma ayrılır. Vakf-ı tam, vakf-ı hasen, vakf-ı kabih, bir de vakf-ı olmak üzere dört kısmı ayrılır. Bu dördü de önemli midir? Çok önemlidir. Çünkü dördünün üzerine anlam bina oluyor. Bir önceki vermiş olduğum örneklerde verdiğim gibi <gülüyor> Peki bizim kitabımız hangi vakıftan başladı? Min Vakf-ı kabih'ten başladı. Vakf-ı kabih nedir? Vakf-ı kab kabih. Ma yuhimu'u'l-wuquf fi mahzur. Orada durman senin yasaklanmış bir şeye düş bir yasaklanmış bir şeyi yapmanı yapmanı ima eder. Yani anlam yönünden çirkin bir anlam ortaya çıkar. İtikadi, ahlaki veya edebe uygun olmayan bir anlam ortaya çıkıyor ise eğer Buna ne demişler? Buna vakf-ı kabih demişler. Mesela ne gibi? İnna Allah la yastahi en yadraba meselen ayet-i kerimesi. Geldin okuyorsun. İnna Allah la yastahi dedin durdun. Allah utanmaz. Şimdi Allah Teala için kemal olan bir şeyi sen ne yaptın? Allah Teala için noksan olan bir şeye çevirdin. Çünkü ayet-i kerime devamıyla beraber anlam e, anlam kazanıyor. Allah Sivri sinek veya daha aşağı olan bir misali vermekten çekinmez, utanmaz e diyorsun. Sen getirdin burada durdun. Ya da o başta vermiş olduğumuz örnekler mesela Mümtehine suresinin girişinde yucrejunun rasule ve iyaqum. Sen orada yucrejunun rasul diye dursan wa iyaqum antuaminu billahi bu vakf nedir? Bu vakf kabihtir mesela. Demek ki itikadi olarak yanlış bir anlamın ortaya çıktığı bütün vakıflar. Vakf-ı bunlar ve kesinlikle caiz değildir. Bu şekilde durmak caiz değildir. Veya anlam olarak Arapların asla kabul etmeyeceği bir yerde durmak. Mesela mübdedayda durup haberi terk etmek. Muzafta durup muzafu ilehi terk etmek. Elhamdu dedin. Elhamd durdun. Oldu mu olmadı. Niye? Elhamdu mübdeday. Lillahi Allah'adır. Burada durman lazım duracaksan. eğer Veya maliki malik dedin durdun. Oysa malik mudaftır iyem mudafu ileyhidir ikisi beraber anlamı e, tamamlar. Bunlar Araplar birbirinden bunları ayırmazlar. Hatırlarsanız biz nahivde ne görmüştük? Bazı cümleler vardır aralarına hiçbir şey girmez. Yani birbirlerine mülazimi caru mecur, mudaf mudafu ileyhi, mübteda haber gibi girecekse mutlaka bir zaruret bir durum olması, özel bir durum olması gerekir. Bu tarz duruşlara da ne diyor Araplar? Vakfı kabih e, diyorlar. Buralarda e, durmaya da vakfı kabih diyorlar. Evet. Mesela e, örnek olarak buna başka neyi verebiliriz? E, tefsir dersinde bir sonraki derste okuyacağımız ayet. فَبُهِتَ اللَّذ۪ي kefer." <كَفَر> İbrahim Aleyhisselam Nemruda hücceti kame ettiği zaman Allah ne diyor? فَبُهِتَ اللَّذ۪ي kefer." <كَفَر> Kafirin hücceti kesildi. Şaşırıp kaldı, afallayıp kaldı diyor. Şöyle yapsam mesela. bu اللَّذ۪ي كَفَرَ وَاللّٰهُ desen, dursan. Yani vallahu e, da buna at Allah haşa ve Celle'nin hüccetini kesildiğini söylemiş. Nerede durman lazım? Fe bu hiter Durman lazım. Ama vallahu da durursan eğer Allah muhafaza ortaya problemli bir şey çıkar. İkincisi nedir dedik? Vakfı hasen. Peki vakfı hasen nedir? Mana yönünde durmada bir beyis yoktur. Mana yönünden durmada bir beyis yoktur. Lakin eee sonrasıyla beraber okunursa anlam daha da güzelleşir, daha da bütünleşir. Mesela Elhamdülillah Rabbil Alemin iki cümledir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Anlam kemal olaraktan nasıl bütünleşiyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemler Rabbil olan Allah'a mahsustur. Sen Elhamdülillah desen mana doğru. Manada bir yanlışlık var mı? Yok. Hamd Allah'a aydır. Lakin sonrasıyla beraber anlam daha güzel olduğundan dolayı ya geriden alıp tekrardan tamamlaman gerekir, ya da durmadan sona doğru gitmen gerekir. Ama durursan da burada buna ne demişler? Buna vakfı Hasan demişler. Bir de vakfı kafi e, var iktifa diye bizim kitabımızda emetinde geçen. Bu da şeyde söylediğimiz gibi lafız yönünden, eğerap yönünden cümle bitmiştir. Lakin anlam yönünden cümle henüz ne yapmamıştır? Cümle henüz bitmemiştir. Bunlar genelde nerede durmak mümkün bu da ayet sonlarında. Eğer ayet sonu olmazsa dursan baştan alıp gelmen lazım. Ama ayet sonuysa ayetlerin sonu sünnetle tabi olduğun, sünnetle belirlendiğinden dolayı buralarda durabilirsin. Bakara suresinde verdiğimiz örnek gibi. كَزَلِكَ يُبَيِّنُوا اللّٰهُ لَكُمُ الْاَيَةِ لَعَلَّكُمْ وإنكم herhalde وَاِنَّكُمْ صَفَّتْ سُرَسِنَا ee, gibi bu da sünnet böyle durulduğu için burada durabilirsin. Durursan buna vakfı kafi vakfı kafi deniyor. Lakin ayet sonunda olmaz ise burada durman ne değildir. Burada durman doğru değildir. Ancak ayet sonunda olursa burada şey yapabilirsin. Durabilirsin. Bir de vakfı tam var. Vakfı tam da nedir? Konunun bir bütün olarak bitmesi. Ne lafız yönünden ne de mana yönünden öncesiyle hiçbir alakasının olmamasıdır. Surelerin bitişi gibi. Konuların bitişi gibi, kısaların bitişi gibi ilah edeyim. Şimdi burada şöyle bir soru akla geliyor. O da şudur. Şimdi bunlar hepsi manayı bilmekle alakalı. Yani dört tane vakıf çeşidi saydık. Bunların hepsi manayla alakalı olan şeyler. Onun için vakıf ve iptida konusunda kitap yazan alimlerin tamamı dilcilerdir. Yani has gibi Saalep gibi, mesela Kisai gibi hep aynı zamanda nahivci olan, dil alimi olanlar, vakf ve iptida konusunda da kitap yazmış olan insanlar. Çünkü konu tamamen manayla alakalı olduğundan dolayı. Peki Acem nasıl Kur'an okuyacak o zaman? Yani Arap hadi okurken manayı, mananın bütünlüğünü vesaire biliyor. İşte Acem için Kur'an-ı Kerim'i yazarken nerelerde durup nerelerde durmamasını gerektiğini göstermek için secavet denilen Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durak işaretleri e, durak işaretleri var. Bunlar kimin için konmuş? Bunlar Araplardan ziyade daha çok Acem, Acem olan insanlar için konmuş. Onun için e, Arap bölgelerinde yazılmış Kur'an'lara bakarsanız durak şeyi çok azdır sayısı. Ama Acem e yazdığı Kur'an'lara bakarsanız durak şeyi çok fazladır. Durak işareti çok fazla görürsünüz. Yine mesela hem harf sayısı olarak böyledir. Yine şeyde e, durak koyma yerleri yani mesela bir sayfada Arap e, Kur'an'ında 3 tane 5 tane durak işareti görürsünüz. Lakin e, diyelim Medine'den yazılmış bir Kur'an-ı Kerim. Türkiye'de yazılmış olanın üzerinde 10 tane 12 tane durak işareti görürsünüz. Biz manayı acemler bilmediklerinden dolayı onların buna daha çok ihtiyacı var. Mesela ne yapmışlar? En önemli olanlar duraklarda mim işareti. Mim işareti ne demek? Durakta gördüğümüz zaman mim işareti kesinlikle ama kesinlikle burada Durma. Eğer burada durursan kabih bir mana ortaya çıkar. Bu vakfı kabih olmuş olur. Mesela e, Nisa suresinde Allah azze ve celle şeytan için ne diyor? لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ اِبَادِكَ نَص۪يبًا مَفْرُودًا e, Estağfurullah. Özür diliyorum. Mim işaretini gördüğümüz yerde burada kesinlikle dur demek. Durma değil de yanlış söyledim hakkınız herhalde. Yani. Mim işaretini gördüğümüz yerde burada kesinlikle durmalısın. Durmaz ve cümleyi devam ettirirsen ortaya çok abes bir mana çıkar demek. Mesela la'anahullah orada ne var? Orada bir tane mim işareti var. Niye sana burada dur diyor? Çünkü la'anahullahu Allah ona lanet etsin. Ve kâle ettehizenne min ibâdike Birincisi Allah'a ait, ikincisi şeytana ait. Ben senin kullarından bir pay alacağım. Bu söz kime ait? Şeytana ait. Allah ona lanet etsin. Bu kim ait? Allah'a ait. Sen burada durmazsan birleştirirsen ne olur? Hepsi Allah'a aitmiş gibi olur. Allah ona lanet etsin ve Allah dedi ki ben senin kullarından bir pay alacağım olmuş olur. İtikadi bir problem emanada çıkar ortaya. Onun için ne koymuş oraya? Mim koymuş. Kesinlikle burada dur. E, demiş sana mesela. Lam elif koymuş. E, misal. Lam elif e, koyduğunda ne diyor sana? E, burada durma e, diyor. Yani burada durursan tam tersi. Burada durduğun takdirde ortada abes bir mana çıkar. Ya lafız itibariyle anlamı kesersin, ya mana itibariyle çirkin bir anlam ortaya e, çıkmış olur. Onun için buradan ne Buradan geç diyor mesela sana. Ne şey örneğinde verdiğimiz gibi. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِلَهِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ Burada durma, devam et yani hani geç e, burayı diyor. Bunun dışında kalanların hepsi e, harekeler şu anlama geliyor. Dura da bilirsin, durmaya da bilirsin. Bazısında durmak evlâ, bazısında durmamak evlâ. Cim gibi mesela. Dura da bilirsin, durmaya da durmaya da bilirsin. İyi ama durma. Tı gibi mesela. Dura da bilirsin, durmaya da bilirsin ama dur ee, mesela gibi. Bir de bunlardan önemli olan ne? Üç nokta var. Hani Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz. Bir kelimenin bir tarafında ve bir tarafında üç nokta varsa şunu söylüyor. Burada durursan burada duramazsın. Ya burada dur ya burada dur ee, diyorsan. Hani ikisinde birden durursan anlam bozdur. Mesela elif lam mim. Zalikel kitabu la rayb. Burada durabilirsin. Doğru mu? Fihi huden lilmuttaqin. Onun içerisinde muttakiler için hidayet vardır. Ama desen ki mesela ya da şöyle yapabilirsin. Zalikel kitabu la raybe fihi deyip durabilirsin. O kitabın içinde şüphe yoktur. Huden lilmuttaqin <gülüyor> muttakilere yol gösterir. İki durak da doğru. İkisinde birden dursan Zalikel kitabu la rayb fihi huden lilmuttaqin. Bozuk bir anlam çıkmış olur ortaya. Onun için üç noktayı gördüğümüz zaman birinde dursak birinde durmuyoruz. Bu işaretleri niçin koymuşlar? Bunları Arap olmayan insanlar Kur'an-ı Kerim okudukları zaman nasıl e, okuyacaklarını onlara göstermek için bu işaretleri kitaplara koymuşlar. Evet. Şimdi... Kaçıncı beyt oldu bu? 66-67. Hmm. Şimdi 68. beytten itibaren ise dedik ya vakıf konusunda iki konuyu inceliyor hulüm Kur'ancılar. Nerelerde durulur? Bir de durulursa nasıl durulur? Yani ses olaraktan nasıl durulur? Bundan sonrası hepsi bunu anlatacak. Diyor ki وَبِسْسُكُونِ قِفْ عَلَى الْمُحَرِّكَةِ وَزِيدَ الْاِشْمَامُ لِضَمِّ الْحَرَكَةِ وَبِسْسُكُونِ قِفْ عَلَى الْمُحَرِّكَةِ وَزِيدَ الْإِشْمَامُ لِضَمِّ الْحَرَكَةِ hareket ve إِلَى sukuni sukun عَلَى dur al olan harfin üzerinde duracaksan sukun ile dur vazide arttırıldı el İma mu İşmam İşmam kişinin hareketi kestikten sonra dudaklarına harekenin şeklini vermesi. Nasıl olduğunu anlatacağım. Ama tanımı ne? İşmam. Kişinin durduktan sonra durduğu harfin son harekesine dudaklarının şeklini vermesi demek. Vazidal işmamu, işmam arttırıldı lidammil hareke. Harekenin dammesinden ötürü. 69. beyti de okuyorum. Varraumu fihi misl kesrin, kesrin usila vel fethu zani anhu hatman hudila. وَالْرَوْمُ ف۪يهِ مِثْلَ كَسْرٍ اُصْصِلًا وَالْفَتْحُ ذَانِ عَنْهُ حَتْمًا حُزِلًا وَالْرَوْمُ بِدَا رَوْمُ وَرْوْمُ بِدَا رَوْمُ Bir de rağğğğğğğ var. ne demek? Kişinin durduktan sonra sadece böyle çok dikkat edenin duyabileceği şekilde hareketi çıkarması demek. وَالْرَوْمُ ف۪يهِ Onda rağğğğğğ Yani dammeli olan, bir sonu dammeli olan kelimede durduğun zaman ismam yapmak caiz olduğu gibi ravum yapmak da caizdir diyor. Ve ravmu fihi onda mitle kesrin kesra gibi. Demek ki ismam ve ravl neyin konusudur? Sonu dammeyle biten ve sonu kesrayla biten e, kelimelerin şeyidir, kelimelerin e, meselesidir. Usila ancak ne olacak? Bu dammede, bu kesra da asli harekelerden olacak. Tamam? Usila aslı harekerden olacak. Çünkü hatırlıyorsanız mesela sonu sukunla biten bir kelime iki tane sakin birleştiği zaman oraya ne yapıyorduk? Kesre koyuyorduk. Peki bu kesre kelimenin kesresi mi? Değil. Bu iltikayı sakineyinden dolayı bu kesrede ravım olmaz. Kesre kelimenin asli kesresi olacak. iltika o sakineyinden dolayı gelmeyecek. Ha keza damme de e, şey e, damme de böyledir. Mesela mimul cem dediğimiz aleyhim aleyhimu diyoruz ya mesela bu damme şeyin dammesi değil. E, kelimenin dammesi değil. Bu neyin dammesi? Geçişte mimul cem'in üzerine gelen e, damme bu. Bizim kastettiğimiz asli damme olacak. Araplar o kelimeyi vada ederken damme ile vada ettikleri kelime e, olmuş olacak. Bu ikisini kastediyor Demek ki sonu asli dammeyle ile veya asli kesse biten bir kelimede durduğun zaman rağm yapman da işmam yapman da caizdir. Yani sukun üzere durduktan sonra dudağımı kesre hare hare hareketine göre veya damme hareketsine göre şekil vermem. Ya da <gülüyor> sukun üzere durduktan sonra hafif bir şekilde o harekenin bir kısmını çıkarmam. Yani rağm yapmam caizdir. Peki fetha ne olacak? Fetha ile biten kelimeler de var. وَالْفَتْحُ fetha ise zani Bu ikisinde. hazani'nin zani'nin zanisi bu. Yani başında ha ut-tenbih olmayan ismi uşeret. Zani neyi kastediyor peki burada? Zani'den rağm ve işmamı kastediyor. Fetha rağum ve işmamda hatmen kesinlikle huzila men edilmiştir. Yani şey yoktur. Fethada rağum ve işmam yoktur. O kesinlikle men edilmiştir. Diyor. Evet. Metin, beyt anlaşıldı mı? Beyti anlamayan var mı aramızda? Tamam. Şimdi o zaman işmam ne? Rağum eee ravne sonu dammeyle biten bir şimdi kelimede durduk diyelim. E, duruyoruz sukun üzere. Durduktan sonra dudağımızı harekenin şekline sokuyoruz. Mesela Errahmanur Rahim Errahmanur Rahim. alemin rabbil âlemin errahmanur rahîm. Sonlayla bitiyor. Dammeyle bir İşmamı nasıl yapacağız burada? Errahmanur rahîm. Mu'yu çıkarırken, dammeyi çıkarırken normalde nasıl çıkarıyoruz? Bu şekilde çıkarıyoruz. Dudaklarımızı öne, öne getiriyoruz. Ne yaptım bak? er rahim dedim normalde. Sukun üzerine durdum. Durduktan sonra ne yaptım ama? Dudaklarımı damme haline soktum. er rahim Ses yok. Sadece hareket var. Doğru mu? <gülüyor> sukuna ne yaptım? Sukuna dammeyi koklattım. Şemmeden geliyor yani. Hani, sukuna dammeyi bu şekilde koklattım. Veya... Elhamdülillahi Rabbil Ale. <gülüyor> Estağfurullah. Maliki yevmi dini. Sonu kesele bir diyor. din. Ettim mesela. Hafif keseyi çıkarırken iyi diyorum ya iyi. Maliki din. Hafif araladım e, şeyimi. Bu şekilde yaptım. Buna ne diyoruz? Buna işmam. Diyoruz. Sukun üzere durduktan sonra ses çıkarmadan dudakları harfin son harekesi olan damme veya kesre'ye göre şekillendirmek. Peki raum ne? Raum ise sukun üzere durduktan sonra hafif o harekenin sesini burada ses var aynı zamanda Errahmanur Rahim. Çok yakında ve çok dikkat eden biri olmasay anlama zaten ne yaptığını. Malikiyevmiddin. İyi böyle hafif bir i çıkardım. Hafif bir mu çıkardım. Buna da ne deniyor? Buna da rağum e, deniyor. Burada önemli olan meselemiz ne? Dammenin ve kessanın asli olması. Yani iltika ussakineyinden dolayı gelen bir damme olmaması. Mimul cemm'den kaynaklı e, kesre olmaması. Mimul cemm'den kaynaklı bir damme olmaması. Peki fethayla bitenler? Rabbil alemine gibi mesela. Burada ne rağum var ne de ya rabbil alemin. Vakıf bir sukuni ile muhrike. İşte bunu anlatıyor. Yani sukun ile harekeli olan da dur, fetha olan, Dammeli ve keserde de böyle durabilirsin, sorun yok. Ama bazı Arap kabileleri, İsham da yapmışlar, Raum da yapmışlar. Sen de istiyorsan Raum da yapabilirsin, İsham da yapabilirsin. İstiyorsan hiçbirini yapmadan ki genelde bizim kralimizde yapılmıyor, sadece sukun üzerine, sukun üzerine durabilirsin diyor. Kaçıncı beyti okuduk? Altmış mu okuduk? Evet. 69. Bu bir konuydu. İkincisi bir başka şey, bir başka konu. Kur'an-ı Kerim'de ta ile yazılıp lakin ha ile üzerine durulan bir şey var. Şimdi onun durağını bize anlatacak. Diyor ki, Fil haa, altti bttai rasmn xulfuu, woeyk ann lilkisae wqfu. Fil haa, altti bttai rasmn xulfuu, woeyk ann lilkisae wqfu. Fil haa, haa, altti oha ki bttai ta ile rasmn rasm edilmiştir. Yani ta ile yazılan ama ha ile okunan o. Ha hulfu bunda ihtilaf vardır diyor. Bunda ihtilaf edilmiştir. Ve ve ke enne ve ke enne kelimesi birinci vav atıf için, ikinci vav kelimenin kendinden olan vav. Ve ke enne ve ke enne yani. Ve ke enne kelimesinde lil vakfu kisayinin vakvesi vardır. Yani kisay orada durmuştur diyor. Şimdi birinci konumuz ne? ney? Birinci konumuz ha e, konusu. Şimdi biliyorsunuz ta Kelimelerin sonuna yazılan ta iki kısma ayrılıyor. Ta-i meftuha bir de ta-i merbuta. Ta-i meftuha bir de ta-i merbuta. Ta-i merbuta olarak yazılan kelimelerin ha ile durulacağında ihtilaf yok. Yani mesela ni'met kelimesi. Ni'metun. Eğer yuvarlak ta ile yazılmış ise nime diye duruyorsun. Mesela Fatimetun kelimesi gibi yuvarlak ta ile yazılmış. Fatimeh. Talha. Diyorsun, duruyorsun. Bunda ihtilaf yok. Lakin ihtilaf nerede? Ta-i ta meftuhada. Kelimenin sonunda yazılan ve böyle açık olaraktan yazılan ta-i var. Bazı kuralar demişler ki bu da aynı diğer ta gibidir. Bunun üzerinde ha üzere durulması lazım demişler. Bazıları da demişler ki hayır. Bu ta ta-i meftuhada gibi yazılmadığı için diğer harflerde olduğu gibi diye durmak lazım. Yani te şeklinde durmak lazım. Mesela nimet kelimesini açık ta ile yazdığımızı düşünün. Ni'metun de ve in tauddu ni'met demişler böyle durmak lazım. Bazı karriler de demişler ki hayır iki ta arasında fark yoktur ve in tauddu ni'me diye durmamız lazım demişler. Kasteti bu filha illeti bi ta'i resmen Demek ki ta-i de ihtilaf yok. İhtilaf nerede var? Ta-i e, var. Hatta Kur'an-ı Kerim'in yazılmasının tamamen tevkifi olduğuna ve Allah Resulü'nün kontrolüyle yazıldığına dair bu ta meselesi önemli şeylerden bir tanesi. Nasıl? Kur'an-ı Kerim'de bir ayette aynı kelime yuvarlak tayla yazılıyor. Dört ayet sonra gelen başka bir kelime açık tayla yazılıyor. Yani hani bunun gözden kaçması, bu bir hata olması mümkün değil. Allah Resulü bir yerde kapalı tayla yazdırıyor, bir yerde açık tayla yazdırıyor Mesela örnek olarak e, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede Allah ze ve Celle diyor ki e, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ 7. ayet-i kerimede e, Maide Suresi veya En'am Suresi olması lazım. 7. ayet-i kerimede وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ 7. ayet bu. Yuvarlak ta ile yazıyorsun bunu. 11. ayette yani 4 tane ayet sonra Allah azze ve diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ذُكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Oradaki tada açık, açık şeyle yazılmış, harfle yazılmış. Birinci tada ihtilaf yok. Birinci tada nasıl duruyoruz? uzkuru نِعْمَةَ diye duruyoruz. Ama ikinci tada ihtilaf var. نِعْمَةَ diye de durabilirsin. نِعْمَةَ diye de durabilirsin. Peki bizim kıraatimizde biz nasıl duruyoruz bu açıklarda? Asım kıraatinde. <gülüyor> te diye. Şey. duruyoruz değil mi? Bizim kıraatimizde te diye duruyoruz açık olanda te diye duruyoruz. Evet, ikinci konu neydi? Ve ve ke annel-kisai vakfu. Ve ke kelimesinde kisai vakfa yapmıştır diyor. Peki nasıl vakfa yapmıştır? 71. beyt Minha alal ya ve Abu Amr'in kafın laha ve geyruhüm kad hamale minha alaliya ve Ebu Amr'ın ala kafın laha ve geyruhüm diyor ki bu vey ve, ki ke an kelimesi minha ondan alaliya ya üzerine durmuştur kim ki sayı, ve diye durmuştur kaenne diye devam etmiştir ondan sonra vey de durmuştur ve Ebu Amr'ın Ebu Amr'a gelince ala kafın laha Kafın üzerinde durmuştur. Wake, enne demiştir ondan sonra de durmuştur. Enne devam etmiştir. Waqay ruhum, kadhamele. Bu ikisinin dışında kalanlar ise kelimeyi bir bütüne hamletmişlerdir, bir bütün olarak okumuşlardır. Yani duracaklarsa da nerede durmuşlar? ke en diye en sonunda durmuşlardır. Wake enne Kur'an-ı Kerim'de kasas suresine iki defa iki defa geçiyor nerede geçiyor kıssanın karun'un malını talep edip de Allah Karun'u helak ettikten sonra bu manzarayı görenler diyorlar ki o esbahallazina temannaw makanehu bilemsi yekuluna veyke enallahu yabsutu'r rizqa limen yasha'u min ibadihi veyqtir laula amanna'llahu aleyna lahasafa bina veyke enallahu la yuflihu'l kafirun yani la kafirin diyorlar ki ve asbah elzinen temennu makanehu daha dün karunun malına mülküne bakıp onun yerinde olmayı temenni edenler dediler ki veyke ennellaha yabsutu'r rizqale men yashao min ibadihi ve yaqdir subhanallah şu şaşırıcı şeye bir bakın allah rızkı dilediği kuluna genişletiyor dilediği kuluna da daraltıyor yani dün karun çok zengindi bugün o da malı da yok laula emennellahu aleyna lehasafa eğer Allah bize minnet etmese, iyilik yapmasa biz de karunun malını istiyorduk. Bize de vermiş olsaydı, bizi de onunla beraber geçirekti. وَيْ كَأَنَّ اللّٰهَ Vay be! Allah demek ki kafirler topluluğunu hidayete erdirmez, kurtuluşa erdirmez diyorlar. ve ke'nne iki tane kelimeden müteşekkil, racıh olan. وَيْ تَعَجُّب ifadesi Yani vay <وَيْبَة> be! diyoruz ya biz Türkçe'de. de bildiğimiz ke'nne, Yani huruf-u müşebbaha bil-feil'den olan bildiğimiz ke'nne. Nereden biliyoruz? وَيْكَ en اللّٰهَ Kendinden sonra gelen Allah'ı ne yapmış? Mansup. Mansup yapmış. Demek ki bu innenin kardeşlerinden olan bir kelime. Ama Cumhur ne yapmış? Bu kelimeyi tek bir kelime kabul etmiş. Diyelim ki durmak istedi. ke en diye duruyor sonra geriden alıyor. ve اَنَّ <اللّٰهَة> diye. Lakin şey, Kisai nerede durmuş? Ya'da durmuş. ve اَنَّ <اللّٰهَة> diye okumuş. Ebu Amr ise kafta durmuş. وَيْكَ Demiş. Bu da tahaccüb-i en Allah diye devam etmiş. Bu nereden kaynaklanıyor peki? Şimdi bu iki tane kelime birleştirilerek bir kelime oluşturulmuş ya. Bunun terkibi nedir? Bunda ihtilaf ettiklerinden dolayı. Cumhur ve ke enne diye ayırmış. Kisai vey ke enne diye ayırmış. Vey'de de durulabileceğini söylemiş aynı zamanda. Ebu Amir ise demiş bu kelime wake ve enne'dir. Yani tahaccüb veyktir. Enne ise şeydir hurfa-müşabbehe bilfeilden demiş o da onun için burada burada durmuş. Bunu peki niye bize söyledi? Şimdi diyelim ki biri eee Kisay'ın kıraatine göre Kur'an okuyor. Veya Ebu Amr'a göre sen bunu dinledin. Hani ben daha önce hatırlarsanız bir ara size anlatmıştım. E, demiştim ki biz hadis dersine hadis dersine katılıyorduk. Bir tane de öğrenci öğrenci vardı. Allah'ına böyle özbek Türkmen o, o taraflardan bir yerden olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. E, bu çocuk hadis ezberliyor. Müslüme ezberliyor tabii. Derse giren hoca da, e, hadis dersini yapan hoca da, kutubi i siteyi ezbere biliyor. Isnadıyla beraber ezbere biliyor. Çok iyi bir hadisi. yani Şimdi hoca hadis söyleyince, affınıza sığınıyorum, bu sıfat düzeltiyor hocayı sürekli. Hoca hadis söylüyor bu, Şeyi, şimdi bir de insan hani bir şey yeni öğrendiği zaman biraz da şey olur böyle hani girişken girişken olur. Hoca da Allah bilmiyorum hidayetesin şeyi bozuktu yani inancı bozuktu ama ahlakı çok güzeldi. Onu kırmamak için bir şey de söylemiyor adam ama arada anlatıyor. Şimdi diyor ki ben işte bir ara diyor umraya gitmiştim. O zaman diyor baktım Buhari ile Müslümün şeyi yapılıyor. Ezber devresi var diyor. Şeyh Yahya yaptırıyordu diyor. Bizim çocuk da hasta diyor anlatıyor. Ben diyor gittim işte katıldım Allah hamdolsun orada şu kadar gündür Bukhari ile Müslüman'ın ezberini dinlettim hocaya diyor. Aradan biraz zaman geçiyor ben Yemen'e gitmiştim diyor. Orada işte devre vardı Ebu Davut'la Nesai'yi ezberledim falan. Adam arada aslında vurguluyor yani. Yani şeyi ee, kutubi sittiği iyi hafız ettiğini adam şey yapıyor söylüyor. Yani böyle 8-9 kere oldu belki şey müdahale etti. İnsan insan bir şeyi bilmediği zaman insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Ee, yine bununla ilgili bir tane daha şey söyleyeyim, bir tane daha örnek söyleyeyim. Ee, şimdi bir tane Türk öğrenci internet kafede Kur'an-ı Kerim dinliyor. Ama Türk karesini e, dinliyor bizim bulunmuş olduğumuz mıntıkada. İnternetin sahibi de dindar bir şey, dindar bir çocuk. Ee, böyle arada bir zaten şey yasak yazıyor, müzik falan dinlemek yazsak da bazen milletin şeyinden kulaklığı çekiyor. Hani bakıyor müzik falan dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı diye. Bu bizim e, Kur'an-ı Kerim e, dinleyen arkadaşın şeyinden çekiyor kulaklığı. Kulağına takıyor, bakıyor. Bu ne ya diyor. Kur'an okuyor şey. Bu Fatih Çolak'ı mı dinliyor? Ne Allah falan. Kur'an ne bu ne diyor. Kur'an diyor. Bu ne biçim Kur'an ya diyor. Veriyor bu. Kur'an falan değil diyor. Bir daha kulağına alıyor falan. Böyle Kur'an mı olur? Şaşırıyor e, şey. Şaşırıyor adam. Velhasıl. Şimdi biz bunu kendi aramızda konuşuyoruz bu olayı. Hafızlar var işte bir iki tane, e, Türk usulüne göre yapmış olan var, Arap usulüne göre varmış var. Bu adamın yaptığı doğru muydu, yanlış mıydı, nasıl tanımaz falan. Türk hafız dedi ki, adamlar dedi Kur'an okumayı bilmiyorlar, Araplara söyl <gülüyor> Araplara söylüyor, Kur'an okumayı bilmiyorlar dedi. Ondan sonra bizi dinlediklerinde diyorlar ki bu ne, bu Kur'an mı şimdi diye. Şimdi insan bilmediğinin cahili olduğu için, Hani bize tanıtıyor diyor ki sen bu kıraati dinlediğin zaman deme adam yanlış okudu hiç burada durulur mu? Kesin bu, bu vakıf ne vakıf? vakıf deme bu böyle bir vakıf da vardır ee, diyor. Evet. 72. beytte diyor ki biraz uzadı ama bitti. Yani öbür derse bırakılacak bir şey yok okuyalım onun için. وَوَقَفُوا بِلَامِ نَحْوِ مَالِي هَذَا الرَّسُولِ مَا عَدَ الْمَوَالِي ve vakfu bilami nahvi mali hadha'r rasuli ma'da'l mawalih ve vakfu durdular bilami laminda lam harfinde nahvi mali mali kelimesinde hadha'r rasuli mali hadha'r rasuli ayetindeki furkan suresinde olan e, bu tarz ayetler var mesela mali diye geçen ayetler var Size örnek vereceğim zaten bazısı bunun neinde durmuşlar lamında Mel diye durmuşlar yani مَا عَدَى الْمَوَالِي Mevali olanların dışında kalanlar. Mevaliden kastettiği kim? kurallardan mevali. Kisai ve Ebu Amr. Yukarıda zikretmiş olduğu Kisai ve Ebu Amr. Demek ki Ebu Amr ve Kisai ma'da duruyorlar. Lakin cumhur bunların dışında kalanlar lam'da duruyorlar. Mali gibi kelimelerde. أَسَّابِقِينَ فَعَلَى ma وَقَفُوا وشبه هذا المثال نحوه قفوا السابقين فعلى ما وقفوا وشبه هذا المثال نحوه قفوا شمدדיה ووقفوا بلا نحو مالي, مالي هذا ki, e, kim? ما لهذا الرسول ذكي لمده kim ma ada el mawali mevalinin dışında kalanlar yani 5 kıraat imamı ama mevaliden olan kisai ve Ebu amr ne yapmadılar durmadılar hangileri Geçmişte olan, yani geçmişte yaşayan ve mevaliden olan Kisai ve Ebu Amr. Peki onlar nerede durdular? فَعَلَى مَا kafu Ma'nın üzerinde durdular. Mali'nin ma'sında durdular. وَشِبْ هَذَا misali Bu misalin benzeri olan bütün misallerde نَحْوَ هُقِفُوا Bunun benzerinde durun. Yani sen beş kıraat imamındansan, Mali gibi olan kelimelerde lamda duracaksın. Diğer ikisine tabi sen buna benzer olanlardan nerede duracaksın? Ma'da Duracaksın örnek olarak da. Bu mâ, mesela şeyde diyor ki, e, Furkan suresinde kafirler peygamberlere bakıyorlar. Mâ lihâzel râsûli ye'ekulü ta'ame ve yemşi fil Ne oluyor bu peygamberlere de işte çarşı pazarda dolaşıp e, yemek yiyorlar diye şeyde eleştiride bulunuyorlar. ma soru, li de içinlik olan. Yan yana getirilmiş hani niçin, ne oluyor, ne sebeple e, böyle yapıyorlar? Mesela Kaf Suresi'nde insanlar kıyamet gününde şey defterlerini gördüklerinde, mizanı gördüklerinde ne diyecekler? "Mâli kitab kitâbî lâ yuğâdiru sagîraten ve lâ kebîraten illâ Ne oluyor bu kitaba? Küçük büyük hiçbir şey yok, mutlaka onu kayıt altına kayıt altına almış, yazmış. Allah münafıklara bunu söylüyor. "Mâli hâzâ'l kavmü lâ yefkahûne hadîse." Ne oluyor bu insanlara? Sözden anlamıyorlar." ediyor. Bu ve benzer kelimeler geldiği zaman diyor. Cumhur ulema bunu tek bir kelime kabul ettiği için nerede durmuşlar? Mal diye durmuşlar. Lakin Ebu Amr ve Kisai ma da bir kelime, duru da bir kelime ama onlar manın üzerine, manın üzerinde durmuşlar. Bunu da yine bize niye anlattı? Bunu da bize yine hani böyle bir kıraat var. Ee, karşılaşırsan buna vakfı kabih deme. Eee hani bunlar birbirinden ayrılmaz kelimeler. Vakfı kabih oldu deme diye bunu bize öğretmiş oldu vakıf ve ibtida konusuyla alakalı olarak bizim anlatacaklarımız bunlar. Ulumul Kur'an'ın ilgilendiği konular bunlar. Lakin tecvid ilminde bakarsanız vakıf ve ibtida konusu çok geniş bir konu. Hatta İbnü'l-Cezeri geçen 7 harfi anlatırken bahsetmiştik değil mi kim olduğundan? O mesela mukaddimesinde diyor ki: "Ve ba'de tecvidi kelil hurufi fe la budde min ma'rifeti'l-vukufi Bir sonraki şeye başlıyor beyte başlıyor. Wa ba'de tecvidike lil Harflerin tecvidini öğrendikten sonra la budde min ma'rifetil wuquf. Vukuf meselesini bilmen senin üzerine vaciptir diyor. Vel ibtida ve ibtida konusunu bilmen. Eee hususen tecvidi öğrenmenin vacip olduğuna inananlar. Yani İbnü'l-Cezeri de bunlardan bir tanesi. Daha önce de hatırlarsanız bununla ilgili bir konu olmuştu, bir soru olmuştu kim vacip görüyor görmüyor anlatırken i̇bnül Cezer'in ne diyordu? Eee mukaddimesinde. والآخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن فأثم. Tecvidi öğrenmek, tecvidi almak hatmun lazim'un. Kesin gerekli bir şeydir. Farzdan kastının şer'i vacip olduğunu nereden anlıyoruz? Ve men lem yujawwidil Kur'an Kur'an-ı Kerim'i tecvidli okumayan adam da günahkar da diyor. Ha, Hasreten bunu şer'i vücubiyet olarak gören alimler İbnül Cezeri gibi bu vakf ve iptida konusu mana üzerine bina olduğundan dolayı bunun vacip olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişinin bunu mutlaka öğrenmesi gerektiğini söylemişler. Lakin e, ulumul Kur'ancılar dediğimiz gibi işin daha çok mana cihetiyle alakalı oldukları için çok fazla işin tecvid boyutunda değiller. Onun için tecvidde en uzun olan konulardan bir tanesi, ulumul Kur'an'daki en kısa konulardan bir tanesi. Tafsilat öğrenmek istiyorsanız, bununla alakalı tecrübeyle ilgili yazılmış tafsilatlı kitaplara müracaat edebilirsiniz. Bununla ilgili zaten genelde müteahhirin görüşlerini tercih ettiğinden dolayı İbnül ül Cezeri'nin mukaddime kitabını alabilirsiniz. Bu sizde bulunabilir. İhtilaf anında rucu, rucu etmek için. Onun şerhleri var. Çok sayıda şerhleri var. Hem muasır hem de geçmiş. Herhangi bir tanesini alabilirsiniz eee onlardan istifade edebilirsiniz. Evet. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.